Herkese merhabalar. Şeffaf Gündem Programı'na hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Murat Can Tonbil. Bugün bir konuğumuz var. Konuğumuz Gökhan Ahi. Kendisi hukukçu ve bilişim hukuku uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gökhan Bey ile biz internetteki bilişim özgürlüğü ve bunun kişisel haklarımızla çeliştiği yerler gibi konuları konuşacağız. Yani e, ister istemez interneti ve işte sanal dünyayı daha çok kullanıyoruz. E, ister istemez hayatımızı da kolaylaştıran ve hayatımızın e, gündelik rutininin içine giren birçok alanları oldu. E, bunları yaparken ama e, bir, yandan, bir yandan bize özgürlük getirse de işte kolaylık getirse de bir yandan da işte. Kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Kendimizle ilgili e, mahrem konuları, mahrem şeyleri, yazışmalarımızı, işte sağlık bilgilerimizi, finansal bilgilerimizi ve benzeri bunun gibi birçok şeyi paylaşıyoruz. E, bunlara karşı korunmamız nedir, nasıldır e, gibi bir e, girişle başlayalım. Pekala. Şimdi herkesin kafasında endişe var tabii ki. Hani internette paylaşıyoruz, ediyoruz ama bu bilgiler nereye gidiyor, nerede tutuluyor, evet. ne olacak, kim ne yapacak gibi bir sürü endişe var. Bu endişelerde de haksız değiller. Çünkü gerçekten yapmış olduğumuz her işlem mutlaka ve mutlaka kayıt altına alınıyor. Ve internette iz bırakmadan bir yerlere girmek, çıkmak, bir şeyler yapmak çok kolay değil. Ancak uzman kullanıcıların... Çok çok uzman insanların yapabileceği bir şey. Türkiye'de 2007'den bu yana aslında daha öncesinde de tutuluyor ama 2007'de çıkan 5651 sayılı kanun bir takım yükümlülükler getirdi. internet servis sağlayıcılarına bunları e, sınıflandırdı. Yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı, içerik sağlayıcı gibi bir takım sınıflandırmalar geldi. Bunların hak ve özgürlüklerinin e, daha doğrusu e, özür dilerim hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi çalışmaları yapıldı ve bu kanun çıktı. Bu kanuna göre zaten eskiden tutulan kayıtlar şimdi altı ayla iki sene arasında zamanlarla tutulmaya başlandı. Mesela siz herhangi bir erişim sağlayıcıdan internete bağlanıyorsunuz, abone oldunuz, abonelik bedel ödüyorsunuz. Hangi siteye girdiniz? Ne kadar süreyle bağlı kaldınız? İşte çıkış yaptığınız yerin ee, bir takım teknik... Ee, sınıflandırma numaraları, teknik aidiyet numaraları bunlarla beraber bütün kayıtlarınız tutuluyor. Aynı zamanda erişim, yer sağlayıcı dediğimiz kurumlarda da hani sitein, sitenin hostingini sağlayan siteyi barındıran e, servis sağlayıcılar bunlar da hangi kullanıcı, hangi siteye hangi sunucuya ne kadar süreyle geldi gitti bunların kayıtlarını tutuyor. Bu aynı kayıtlar tabii ki şirketlerde de, bankalarda finans sigorta kurumlarında bunlarda da tutuluyor. Bunların amacı herhangi bir suç işlendiği zaman veya herhangi bir hukuk aykırılık olduğu zaman faillini tespit etmek amacını taşıyor. Ki bir yandan da şöyle bir özgürlük sağlıyor insanlara gereksiz yere suçlanmamak veya mesnetsiz suçlanmamak gibi bir takım haklar da sağlıyor. Çünkü internet öyle bir şey ki kullanmış olduğunuz aygıtlar, cihazlar veya işte hani çıkmış olduğunuz modem bağlantı herkes kullanıyor. Bir evde, bir şirkette onlarca kişi kullanabiliyor aynı interneti. Suçlunun belirlenmesi açısından kişinin e, mutlaka erişilebilir olması lazım ki başka insanlar da suçlanmasınlar. Bunlar iyi niyetli tarafı bu kayıtların tutulmasının. Yani kimse internette bir suça maruz kalmak istemez veya hakların ihlal edilmesini istemez. Bu bir gerçek. Tabii. Herhangi bir ihlal durumunda veya herhangi bir suç durumunda da Kendisine zarar veren kişiyi bulmak ister doğal olarak. Ancak bugüne kadar hala 2007'de bu kanun çıktı kayıtlar düzgün tutuluyor olmasına rağmen birçok insan işte sahte kredi kartları kullanımından, internet bankacı dolandırıcılığından, hakaret suçlarından hiç ilgisi olmadığı halde yargılandı hatta cezalanlar oldu. Çocuk pornografisi suçlarında bile ilgisiz insanlar çocuk pornografisiyle suçlanabildiler. Şimdi bu kayıtlar iyi niyetli tutuluyor. Fakat bu kayıtları ne kadar süreli tutuyorlar Bu kayıtlar bir yere veriliyor mu paylaşılıyor mu İşte soru işaretleri burada. Bizim aslında şimdi konumuz şeffaflık yani biz şeffaf olmasını istiyoruz ama istediğimiz şeffaf olmasını istediğimiz bir takım kurumlar var işte devlet var mesela kamu kurumları bize hizmet veren kurumlar ondan sonra özel şirketler var eğer onlarla iş yapıyorsak ya da belli mal ve hizmetlerini alıyorsak ama şeffaflığın sınırları ilk önce bu kişisel bilgi kullanımında yani kişisel verilerde bitiyor yani biz ...kişilerin özel hayatları ile ilgili bir şey bilmek istemiyoruz. E, kişisel bilgilerine ulaşılsın istemiyoruz. Yani eğer e, bütün dünyada herkesin üzerinde anlaştığı tek bir sınır varsa... ...şeffaflığın tek bir sınırı varsa... ...bu da e, kişisel haklardır, kişinin özel hayatıdır. E, bu açıdan e, yani... Çok çok kıymetli bir alandan bahsediyoruz. Bizim için son derece önemli bilgilerden bahsediyoruz. Bunların herhangi birisinin ortaya saçılıp dökülmesi işte bizi utandırabilir, bize zarar verebilir finansal açıdan ya da yani sosyal hayatımız açısından da zarar verebilir. Böyle bir alandan bahsediyoruz. Ama yani bir yandan da sadece bu değil. Hani insanların fişlenebilmesi, sosyal profillemeye tabi tutulması ve sınıflandırılması gibi bir takım sakıncaları da var. Hani kişisel verilerden belki insan kendi paylaştığı kişisel verilerden vazgeçebilir. Nasıl olsa ben paylaşıyorum bunu. Bu verilerin ortalıkta olmasına gerek yok diyebilir. Ama ne kadar veri verilirse bir insan o kadar sınıflandırmaya tabi tutulabilir. Bir sınıfa bir gruba ait bir profilleme içine girebilir. E bu da tehlikeli. E çünkü dünyada sadece Türkiye'de değil tüm devletlerde artık suçluluğu. Suçsuz ayrım yapmak veya iyi vatandaş, kötü vatandaş ayrım yapmak için sosyal profilleme yazılımları kullanılıyor. Bunun sonucu şu. Daha suç işlenmeden suçluyu tespit etmeye yönelik çalışmalar adı altında bunlar yapılıyor. Ki bir film vardı hatırlarsınız. E, Minority Report diye evet, azınlık evet. raporu diye bir film. Ve o film yani her yerde ben örnek vermeye çalışırım. Orada daha suç işlemeden e, üç tane kahin var. Bu üç tane kahin. İşte birisinin suç işleyeceğini önceden görüyor. Ve polisler onun daha suç işlemeden peşine düşüp... ...onun suç işlemesini engellemeye çalışırlardı. Ve filmde tartışılan ana konu şuydu, Yani irade mi, bireysel irade mi... ...yoksa birilerinin size dayattığı bir davranış biçimine mi gitmek? Yani insanlığın gittiği nokta bu. Her şey burada suçu önlemeye yönelik olarak yapılıyor. Ve karşınıza bir korku çıkarılıyor. Bu korku da şu. Eğer... Özgür olmak istiyorsanız güvenli olmak zorundasınız. Güvenli olmak istiyorsanız da özgürlüğünüzden bir parça ödün vermelisiniz. Şimdi film gerçek mi oluyor diyorsunuz bana? Film gerçek oluyor. Yani dikkat ederseniz dünyadaki tüm gelişmeler bu yönde. Yasa tasarıları, uluslararası sözleşmeler hep bu yönde gidiyor. Daha fazla denetleme, daha fazla kontrol altına alma gibi. Kişisel veriler meselesine gelirsek kişisel veriler bunların en son ayağı. Hani insanın içerisinde özel hayatı var, ee, işte haberleşmesinin gizliliği var. Bütün bu olgulardan yola çıkıyoruz. Ama devlet bir şekilde bunları denetlemek önce ne öğrenmek istiyor ve buradaki verilerden yola çıkarak daha önceden ne yapabileceğini tahmin etmeye çalışıyor. Ki düşünün ileride anketler dışında oylar belki de buna göre belirlenecek. Tüylerimi kendi denettiğiniz şu anda. Yani sosyal, sosyal profilleme denilen ne? bir şey. Evet. Gelelim bu endişelerin nasıl karşılanacağına. Şimdi bu kadar bilgi var. Aslında bu bilgileri de yine kanunlarla korumak gerekiyor. Yani bu bilgiyi kim, nasıl, ne kadar tutacak, nerede kullanacak, kimlerle paylaşacak, kimlerle paylaşamayacak noktasında. Bugün Türk Ceza Kanunu'nda var bununla ilgili bir koruma. Kişisel bilgileri, işte ifşa etmek, toplamak, suç. Hatta rıza olsa bile... İşte dini bilgiler hani kişinin inandığı din inancıyla ilgili felsefi ailevi cinsel kimlik bilgileri dahi bunlar rıza olsa bile toplanamıyor. Ama e, günümüzde bakıyoruz bugün bankalar sigorta şirketleri dershaneler hani en basitinden dershaneler evet. herkes bir kimlik fotokopisi istiyor. Kimlik fotokopisinde tüm detaylar var yani normalde bir TC kimlik numarasının yeterli olması gerekirken bütün bilgilere veriyoruz. E bu bilgiler bir kötü niyetlinin eline geçtiği zaman kötü niyetlisin eline geçtiği zaman dolandırıcılara maruz kalmaktan tutun cinsel veya başka bir şekilde taciz edilme ihtimalinize kadar gidiyor. Bu bilgileri istenmeyen bir şekilde ileride birisi karşınıza çıkarabiliyor. Ee, bugün şunu da yaşayabiliyoruz yani internetin hayatımıza girmesiyle beraber eskiden suç işlemiş birisinin cezasını çekmiş infaz olmuş artık onun için. Suçla ilgi, ilişkilendirilemez bir kişi bile bugün arama motorunu arattırdığınızda ta 95'te 96'da işlediği suçun gazete haberini dahi bulabiliyorsunuz. Bu da bir kişisel veri. Evet. Bunun hala yayınlanıyor olması da bir kişilik hakların ihlali. Adamı sabıka kaydından siliyorsunuz kanuni olarak. Adamın sicilini tertemiz hale getiriyorsunuz. Cezası infaz edilmiş oluyor. Ama kendisini arama motorunda aradığınız zaman 95'te 96'da veya herhangi bir tarihte işlemiş olduğu suçu Hatta onu bırakın suç işlememiş dahi olsa sadece zanlı olduğu halde bile hani beraat etmiştir daha sonradan. Bunun e, o zaman yakalanmış olduğunu gözaltına alındığını kötü bir adam olduğunu bulabiliyorsunuz. Ama bu adam kötü bir adam değilmiş aklanmış beraat etmiş olabilir. Ama bütün bunların hepsi tehlikeli bir boyuta gidiyor. Yani bütün bu verileri toplayın bir araya getirin hayal edin bunu. Bir insanın in internete düşmüş tüm varlığını bir araya getirin ve kişi hakkında nasıl bir bilgi edinebileceğinizi muazzam bir şekilde hayal edin. Ee, bu konuları şimdi biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç dakika bir ara verelim, bir soluklanalım, bir müzik arası verelim. Tom Waits'ten dinliyoruz, Jackie Full of Bourbon. <gülüyor> bir merhabalar herkese tekrar radyosunu yeni açanlar için Gökhan Ahi bilişim hukuku uzmanıyla ...internet ve bizim kişisel haklarımızın e, internetteki kullanım sırasındaki e, korumasıyla ilgili e, konuşuyoruz. Şimdi e, ilk bölümde e, bu konuyu biraz geniş konuştuk. E, şunu mu diyorsunuz yani Gökhan Bey, interneti ne kadar kullanırsak aslında e, o kadar da bu, ki, bu bilgileri veriyor oluyoruz. Hani Bunun çözümü kullanmayalım mı? <gülüyor> az mı kullanalım? Yani az kullanalım diye bir şey söylemiyorum. Hatta mümkün mertebe bunu kullanalım fakat... Kanun koyuculardan, hükümetlerden, hatta uluslararası anlaşmalarla diğer bütün ülkelerden, servis sağlayıcılardan bir güvence talep edelim. Bir güvencemiz olsun. Hı hı. Bu güvence de şu, bu verileri nasıl toplandığını bilmek, evet. nerede tutulduğunu bilmek, nasıl ve nerede kimine paylaşacağını bilmek bir hakkımız. Evet. Yani böyle bir hakkımız var. Bugün işte sitelerin gizlilik politikalarına bakıyoruz. Ben de bir hukukçu olarak birçok siteye hizmet veriyorum, danışmanlık veriyorum ve gizlilik politikalarını yazıyoruz. Evet. Ve hemen hemen aynı metinleri yazıyoruz gizlilik politikası. Sizin bilgileriniz kimseye asla verilmeyecektir. Hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. Sadece yetkili makamlar talep ederse ve usulüne uygun talep ederse bu veriler paylaşılacaktır falan gibi bir takım gizlilik taahhütleri ölüyor. Hani e, site sahipleri de bu gizlilik taahhütlerine uymaya çalışıyor. Ama ne olursa olsun hani... Şunlar düşünülmüyor. Siteye bir saldırı oldu ve bu bilgiler alındı. Birileri kullandı. Ne olacak? Ki daha önceden de olmuştu bu tip e, tabii olaylar. Yani bir e, bankanın sistemine sızıldı. Bir alışveriş merkezinin, e, daha doğrusu internetten alışveriş yapılan, bir, bir, yapılabilen bir site ve bir market. Bunların bilgilerine ulaşıldı ve kredi kart bilgileri ele geçirildi Ve bu kredi kart bilgilerinden Allah'tan e, bu bilgiler saptandı ve hemen yeni kredi kartları çıkarıldı. Kişilerin dolandırılması engellendi. Bununla beraber bu verilerin kiminle paylaşılacağı da önemli. Mesela birçok kamu kurumu var. Tarım Bakanlığı var. Atıyorum Sanayi Bakanlığı var. İşte Ekonomi Bakanlığı var. Bu her bir bakanlığın kullanacağı veri bile, alabileceği veri bile sınırlı olmalı. Emniyet Müdürlüğü'nün alabileceği veriler sınırlı olmalı. Mesela Emniyet Müdürlüğü herhangi birisi hakkında bir bilgi toplarken onun tarlasında ne kadar ürün olduğunu görememeli. Sadece soruşturmayla ilgili bir takım bilgileri edinebilmeli ve bunları talep edine, edebilmeli. Ama bugün kamuya ait e, sistemlerde duran vatandaş bilgileri her kurum rahatlıkla ben devletim diye kullanabiliyor. Bunlardan her türlü veri elde edilebiliyor, her türlü sonuç çıkarılabiliyor. E, bu noktada da kişisel verilerimizin en başta devlet tarafından ihlal edildiğini görebiliyoruz. Evet. Kişisel verilerimizin gizliliğinin. Evet. En büyük ihlalci şu an devlet. Çok... Çünkü bununla ilgili bir kanun düzenleme de henüz yapılmadı. Yani evet. sadece Türk ceza kanununda ceza maddesi var ama kişisel veri nedir tanımı yok. Can alıcı bir nokta aslında. Yani kullanmaya devam edelim ama kullanırken de hem e, kamudan, muhatabımız olan kamudan, düzenleyici kurumlardan e, ve bununla ilgili bilgi toplayan kurumlardan. Aynı zamanda da e, işte belli sitelerden, e, arama motorlarından falan buna ilişkin. E, haklarımızın korunmasını talep edelim Bunu yüksek sesle dile getirelim Sürekli bir talepten bahsediyoruz Doğru bir talepten bahsediyoruz Fakat bizim de kendimizin verdiği bazı bilgiler var Sosyal paylaşım siteleri üzerinden Kendimizin Hı -hı. ortaya koyduğu bazı bilgiler var Bunların üzerinde herhangi bir kontrolümüz Söz konusu olabiliyor mu Yoksa bunlar da aynı şekilde O kişisel bilgilerin ortaya çıkmasında Aynı talep edilen şeyler gibi e, Aynı niteliğe sahip oluyor mu Şimdi her ne kadar kendimizi de kontrol etmeye çalışsak Hani kendimizle ilgili Bilgileri az da paylaşsak bunları fazla gündeme getirmesek internet kullanırken bile bir üçüncü kişi arkadaşımız dahi farkında olmadan bizim özel hayatımızın gizliğini ihlal edebiliyor. Kişisel verilerimizin gizliliğini ihlal edebiliyor. Hatta bunlar çoğu zaman insanların iş bulmak isterken veya bir akademik çalışma yapmak isterken bir de karşılarına çıkabiliyor. Örneğin Facebook'ta fotoğraf etiketleme diye bir araç var biliyorsunuz. Evet. Yani siz gitmişsinizdir bir yere, arkadaş ortamıdır, kendinizi rahat bırakmışsınızdır, ee, içiyorsunuzdur, oynamışsınızdır. İşte ağzınız böyle değişik e, şekillerde belki böyle daha sonra utanacağınız şeyler söylemişsinizdir. Bütün bunlar arkadaş hani fotoğraf olarak çekiliyor. Ve daha sonra bir bakıyorsunuz ki Facebook'ta arkadaşınız sizi etiketlemiş. Siz bunun uyarı mailini alıp da onu oradan etiketi kaldırıncaya kadar... Belki hiç istemediğiniz yüzlerce kişiye bu görüntüleriniz ulaşmış oluyor. Yani ama ona baştan izin veriyorsunuz siz arkadaşınıza. İşte bu yeni geldi ama hani daha hmm. Facebook'ta bu kaygılar iki sene önce falan varken e, tam tarihini hatırlamıyorum ama bir sene önce bu izin verip vermeme Facebook'ta evet, geldi. Hep böyle eleştirilerden dolayı. Tabii ki program yazılımcıları da her türlü ihtimali akıl edemeyebiliyorlar ilk başta. İlk başta. Yani birazcık da evet. e, gördükçe kullandıkça etkileri tehlikeleri ortaya çıktıkça fark edilen şeyler de olabiliyor. Ama hani bunlar hep iki sene, üç sene önce söylenmiş şeyler, böyle tehlikeler var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor gibi. E, biz ne kadar bilgiyi paylaşmazsak paylaşmayalım. Bu sefer de internette var olmak e, güç hale gelebiliyor. Evet. Yani. yani hem internette var olmayı istemek, ben fikrimi ifade edeceğim, interneti iyi kullanacağım, bütün hizmetlerinden yararlanacağım gibi bir iddianız varsa. O zaman da zaten kişisel verilerinizi paylaşmama, gizleme gibi bir durumunuz ne yazık ki olamıyor. Kişisel verilerinizle ilgili şu var yalnız yani biz bu işte arama motorlarından, bu sitelerden, sosyal paylaşım sitelerinden e, belli bilgilerimizi e, kimseyle paylaşmamalarını e, isteyebiliriz, isteyebileceğiz. E, yani şu da var mı bizim hakkımızda bilgi toplamak isteyen e, kişi ve kurumlar bu sitelere başvurduklarında bunlar e, ne kadarını vermek zorunda ne kadarını e, vermemek durumunda? Evet güzel bir soru. Az önceki soruda da eksik bıraktığım bir kısımda da bağlantılı. Hani demişti biz bu şirketlerden bilgimizin silinmesini veya işte geri alınmasını kabul ettirebilir miyiz gibi. Aslında bütün bunların hepsi e, internetteki büyük global şirketlerin politikalarında yatıyor. Onların bize dayatmış olduğu politikalarında ki adam sistemin sahibi doğal olarak politikasını dayatıyor. Ben verileriniz diyor, mülkiyeti diyor, bana ait diyor mesela birçok site. Şimdi yeni yeni mesela Google'ın yeni gizlilik politikasında bilgileriniz size aittir. Mülketi sizdedir diyor. Facebook yeni yeni diyor ki işte isterseniz bu bilgileri diyor bir tek seferde indirebilirsiniz hepsini diyor. Kendi büyüyünüzü alabilirsiniz diyor. Ama bu verileri silmek, silmek istediğinizde benim internetteki varlığımı yok edin kardeşim. Benle ilgili hiçbir şey istemiyorum. Bir tane daha nesli istemiyorum dediğinizde bunu karşılamıyorlar. Çünkü oradaki veriler bir kez artık gitmiş ele alınmış. Ve siz hiçbir şekilde bu verilerin e, oradan silinip silinmediğinden emin olamazsınız. Avrupa Birliği'nde bununla ilgili bir çalışma yapılıyor ve unutulma hakkı diye bir hak gündeme geldi. Beni unutun kardeşim şeklinde özetliyorum bunu. Yani benim internetteki bir varlığımı herhangi bir şirketten talep edip benimle ilgili her şeyi silin. Bu sildiğinize dair de yazılı bir belge istiyorum şekline kadar giden bir unutulma hakkından bahsediyoruz. Tartışılıyor henüz gündeme gelmiş değil. Ama yavaş yavaş buna şirketler de uyacak gibi gözüküyor. Yani aslında şimdi tam bunu konuştuğumuz sırada e, bunun da farkına varmış oluyoruz. Böyle bir hakkımız yok mu demek istiyorsunuz? Yani Şu an böyle bir hakkımız yok. Böyle bir hakkımız yok. Yani birçok bir site var işte Twitter var, Facebook var, Friends Feed var falan filan. Buraya gittiğimizde kaldırın bunların hepsini ben hiçbir bilgimin kalmasını istemiyorum dediğinizde bunu uymak zorunda değil mi e, bu siteler? hesabınızı bile silmeye izin vermeyen yerler var. Mesela şu an Facebook'tan hesabınızı silemezsiniz. Sadece de aktif edersiniz ve ilk istediğinizde tekrar o hesabı aktif hale getirebilirsiniz tüm verileriyle birlikte. Facebook tutmaya devam edecek. Facebook bilgilerimi, fotoğraflarımı. Evet, Facebook'un politikalarını incelediğinizde biz bilgileri tutmaya devam ederiz. ama isterseniz siz de aktif ettiğiniz andan itibaren bunu kimsenin görmemesini sağlarız diyor. Burada, Ama yine onlar da duruyor. Evet burada benim aklıma gelen yani Facebook'la durmaya devam edecek benim e, isteğim hilafına. Artı Facebook bunu kime verecek kime vermeyecek? Eh, güzel bir soru. Şimdi Facebook, Google, Microsoft, Twitter bunlar hepsi Amerikan kökenli şirketler. Yani Amerikan hukukuna göre kurulmuş şirketler ve tüm dünyada bilinen e, büyük markalar. Bunlar bilgileri çok kolay kolay paylaşmıyor. Çünkü diyor ki herhangi bir bilgi talebi kendisine geldiği zaman örneğin suç işlemiş olabilir veya bir kişilik hakları ihlali olabilir mahkemeye bir bilgi gerekiyor. Bu bilgi mesela Türkiye'den bir bilgi istendiği zaman bu kurumlar kolay kolay bilgi vermiyor hatta hiç vermiyor. Sebebi de Amerikan hukukunu referans gösteriyorlar. Amerikan hukukuna göre kurulmuş biz Amerikan şirketiyiz. Buradan bilgi talep etmek için Amerikan mahkemelerinden bir karar getirmeniz gerekiyor diyor. Yani Türk mahkemesinden verilmiş kararları tanıma gibi bir durumları yok. Ki Türkiye mahkemeleri de zaten Amerikan mahkemelerinin kararını tanımıyor. Yani bu karşılıklı ülkelerin kendi içerisindeki bir problem. Adli yardımlaşmalar yapılabiliyor ama birbirlerinin kararlarını tanımak gibi bir zorunlulukları yok. Bu durumda karşınıza şöyle bir sorun çıkıyor. Ben orada mahkeme kararını uygulattıramıyorsam ya bilgi talep edemiyorsam şeyleri nasıl önleyeceğim engelleyeceğim diye. Ne yazık ki bunun çözümü yok. Ancak uluslararası işbirlikleriyle veya uluslararası anlaşmalarla bunu sağlanması yoluna gidebilir ki dünyada hala böyle bir birlik terik olmuş değil. Ama bir de şey de olabilir mi? Ee, i̇şin biraz daha ticari boyutundan baktığımız zaman, mesela bir firma kendi potansiyeline göre müşteri çekmek istiyor ve bunun için bir sosyal paylaşım sitesi üzerinde reklam vermek istiyor. Hı hı. Bu şekilde hangisine hangi bilgiye ulaşabildiğini ...bu paylaşım siteleri üzerinden ya da Google üzerinden ulaşabilmesi mümkün olabiliyor mu? Yani bilgiye o şekilde ulaşabiliyor mu bu tip şirketler reklam vermek istedikleri takdirde? Ha, reklam vermek isteyenlerin ulaştıkları bilgi sınırlı. Sadece demografik bilgiler yani istatistik bilgiler ulaşabilirler. Çünkü reklam verdikleri kitlelerin eğer bir hedef kitle belirtmişlerse... ...mesela 18-24 yaş arası evlenmemiş genç bayanlara yönelik bir ürün reklamı yapmak istiyorsa... Bu tür profillere uygun seçim yapabildiğinden hani böyle bir profilleme yapılabildiğinden buna uygun reklam verebilecek elinde demografik veriler oluyor. Ama kime gitmiş, hangi kullanıcıya ulaşmış, hangi tüketiciye ulaşmış, kime reklam gösterilmiş gibi veriler paylaşılmıyor tabii ki. Evet. Ama bu, bu verilerin bir yere sızmadığı, bir yere gitmediği, birileri tarafından kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Evet. Sadece bu şirketler açısından baktığımızda bunu söyleyebiliyoruz. Bu konu biraz... Geniş bu konu biraz derin ee, Biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz Eğer bu konuyla ilgilendiyseniz bizi gelecek haftada e, aynı saatte takip edebilirsiniz ee, Biraz daha kapsamlı bir şekilde gizlilik politikalarını konuşacağız gelecek hafta ee, Gelecek haftaya kadar hoşçakalın Herkese e, aydınlık günler diliyoruz Görüşmek üzere ee, Bu arada bize sorularınız ve e, önerileriniz olursa e, i̇letişim bilgilerimizi de verelim e, www.şeffaflık.org E-mailimiz info at şeffaflık.org Seffaflık yani e, Telefonlarımız da şöyle sabit hatlardan ücretsiz olarak 0800 211 12 12 e, Cep telefonlarından da 0212 219 26 14 Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın